Allah'ım nasihatın Raja'im. Bismillahü Rahmanü Rahim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Afvelü Salat ve Atemü Teslim. Alla Ashrafîl Mursalin ve Alla Alihi ve Aşhab Ejmanın. Ama bat. قال الله تعالى في كتابه وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا Eyyu'l-ferikayni hayrum maqamen ve Biz Meryem suresinin geçen hafta burada kalmıştık. Bu ayet üzerinde kısaca konuştuk ve buradan devam edeceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar Meryem suresi iki sayfadan oluşuyor dedik. Birisi simsiyah bir sayfa, birisi bembeyaz bir sayfa. Bembeyaz sayfadaki insanlardan bahsederken Allahu Teala "İza tutla aleyhim ayatul ve bukiye" onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Rahman'ın mesajları ile karşılaştıkları zaman onlar işittiklerini, itaat ettiklerini, tam anlamıyla boyun eğdiklerini, Allah'ın vahyi karşısında kesin bir itaat ile, e, mutlak bir itaat ile teslimiyet gösterdiklerini ortaya koymak üzere ağlayarak secdeye kapanıyorlardı. Arkadaşlar müminlerin tavrı işte buydu. Müminlerin tavrı buydu. Burada ise bu siyah sayfada ise ve tutla aleyhim ayetuna beyina bizim onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman burada bir teslimiyet göremiyoruz. Burada işittik ve itaat ettik göremiyoruz. Vahyin karşısında tamamen duyarsız kalma, vahyin karşısında tamamen itiraz etme, vahyin karşısında Allah Subhane ve Teala sanki cedelleşircesine, Allah Subhane ve Teala ile sanki e, niza edercesine bir tavır görüyoruz ki işte biz İslam toplumu ile şirk toplumu, Müslümanlar ile müşrikler arasındaki en ayrıcı, en temel ayrıcı vasfın bu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Niçin? Çünkü mümin Allah'ın vahye karşısında teslim olan iken Mümin Allah'ın vahyi karşısında tam anlamıyla bir teslimiyet gösteren iken müşrik kafir yüz çeviren vahyi karşısında, "İzatutla aleyhim ayatuna beyinat" dedi ki, bak hemen dedi yani iyi de kalan, "İzatutla aleyhim ayatuna ayetü Rahman" harru hemen amel geliyor. Müminler Allah'ın vahyi karşısında anında bir amel gösteriyorlar. Vahiy ile karşılaştıkları zaman anında o vahyi kabul ettiklerine dair bir e, amel bir hareket gösterirken gal onlar dediler ki vahiy karşısında sanki bir insan sözünün karşısında insana itiraz edercesine sanki bir insan kendilerinden bir şey söylemiş de onu beğenmediklerini gösterircesine gal onlar dediler ki işte bu Müslüman ile müşrik arasında tevhid ehli ile şirk ve küfrehli arasında en bariz örnek en bariz farklar arkadaşlar ve bunu ölçedinin. Yani bu sizin için bir ölçü olsun. Eğer kimlerle dost olacaksınız? Kimlerle yolda yürüyeceksiniz? Kimlere düşman olacaksınız? Kimlerden yüz çevireceksiniz? Unutmayın. Kişi Allah'ın vahyine teslimiyet gösterdiği sürece mümindir. Kişi Allah'ın vahyine teslimiyet gösterdiği kadar mümindir. Bu ikinci cümle o konun daha doğru oldu. Kişi Allah'ın vahyine, Allah'ın mesajlarına teslimiyet gösterdiği kadar Müslümandır. Müslüman teslimiyet gösterendir. Bu teslimiyet bu teslimiyet azaldıkça kişinin İslam'ı azalır. Bu teslimiyet azaldıkça kişide İslam yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Bu teslimiyet bittiği yerde İslam biter. İşte biz bugün içinde yaşadığımız toplumun küfrünü küfri iradi diye isimlendiriyoruz. Küfrü cehli de vardır tabii ki küfri istikbari de vardır ama bizim içinde yaşadığımız toplumu tekfir etmemizin ve bu toplumun ee, bu toplumu müşrik bir toplum olarak isimlendirmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de işte budur. Bunlara gidip Allah böyle buyuruyor, Resul böyle buyuruyor dediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka sene bir sürü mazeret getireceklerdir. Allah faizi haram kılıyor ama ekonominin temeli faiz faizsiz olmuyor. Allah içkiye haram kılıyor ama içmeden duramıyorum. Allah bunu haram kılıyor ama daha vakit erken bir sürü ama bir sürü mazeret getirecekler diye bu konuda o kadar çok ayet var ki ben bir kısmını çıkardım ve izâ aleyhim âyâtun ekâlû kad diyorlar ki vahiykenden hatırlatıl zaman kâlû dediler ki biz de bunun bir mislini getirebiliriz ve izâ tutle aleyhim âyâtun beyinat kâlallezîne lâ yercûn liqâ'enâ debi Kur'an'ı Kur'an'ı değiştir başka bir şey getir ya da onlara ayetlerimizi okunduğunda vallahi müstekbiran kibirli bir şekilde yüz çeviriyor veya esatîrül diyorlar bakın Kur'an-ı Kerim'i okuyun arkadaşlar Mutlaka bu ya buna benzer e, ibareler görsünüz. Kur'an-ı Kerim'i açın. Baştan sona tek seferde bir kere okuyun. Müminlerin vahiye karşısındaki tavırları işittik, itaat ettik demeleri. E, hadislere bakın mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapsanız diyor anında yapıyorlar. Abdullah İbni Ömer ne kadar da güzel bir adam bir de gece namazı kılsa diyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki o gün sonra ben hep gece namazı kıldım. Yani müminden... Böyle bunu yap. İlla bunu yapman lazım. İlla işte Allah böyle mi? Bu kadar da gerek yok. Sadece tek bir cümle mümini vahiy karşısında ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Hemen secdeye kapanıyor. Hemen itaat gösteriyor. Hemen onunla amel etmeye çalışıyor. İşte siz de etrafınızda etrafınızda Müslümanları bir derecelendirme yapacak olursanız Bakın vahiy karşısında ses çıkarmayan, vahiy karşısında anında teslimiyet gösteren insanlar İslam'ı olgun olan insanlardandır. Peki ne demişler ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beynât kâlellezîne keferû lillezîne âmenû kâlellezîne keferû ismi mefsûl, keferû mazi fiil gelmiş. Bunun tam manası küfürde diretenler. Geçmişten beri küfreden ve küfürde diretenler. Şeyde de vardır bunun örneği innellezîne keferû sevâun aleyhim e'en zârtahûm. Emlem tunzirhum Orada da vardır. genelde şöyle tercüme ederler. Kafirlere uyarsan da uyarmasan da birdir. Hayır kafir değil. Burada bahsedilen küfür tipi inatçı bir. Yani burada bahsedilen kafir inatçı bir kafir. Burada bahsedilen kafir küfürde hadde aşmış, küfürde ileriye gitmiş, küfürde artık son noktaya ulaşmış bir kafir demektir. Lillazina amenu iman edenlere söylediler. Buradan çıkardığımız sonuçlardan bir tanesi. bir İman edenler onlara ayetler okuyor. İman iman edenler onlara ayetler okuyor. Bakın ayet iyi dinleyin. Ve tutla aleyhim ayatuna baynat onlara apaçık bir şekilde ayetlerimiz okunduğu zaman demek ki birileri onlara ayetleri okuyor. İçinde yaşadığımız toplumda müşriklere karşı devamlı onlara ayetleri okuyacağız. Ayetlerle onları teslimiyete çağıracağız. Ayetin devam diyor ki lillezina amenu iman edenlere dediler ki İman edenlere dediler ki demek ki iman edenler şirk toplumunda müşriklere devamlı ayetleri okuyorlar. Ayetlerle Vahiy ile onlara hakkı anlatıyorlar. Arkadaşlar tebliğ yaparken bunu hiç unutmayacaksınız. Devamlı diyoruz Kur'an okuyun, Kur'an'ı öğrenin, tefsir kitapları okuyun. Kur'an-ı Kerim'de tevhid nedir, şirk nedir, iman nedir, küfür nedir, Müslüman kimdir, müşrik kimdir? Bütün bunlar çok iyi okuyun. Niçin? Çok iyi öğrenin. Niçin? Çünkü Müslüman'ın görevi yani davet şirk toplumunda Müslüman'ın görevi asli bir görevi vardır. O da Allah'ın vahyini insanlara ulaştırmak, insanlara okumaktır. Allah subhane ve teala rasuller göndermiş ve son rasul Muhammed Mustafa'dan sonra ise bir rasul gelmemiştir. Artık bu devrin günümüz devrinin rasulleri yani risaletin hatırlatıcıları Müslümanlardır ve Müslümanlar ne yapmak zorunda? Müşriklere devamlı Allah'ın ayetlerini okumalı. Allah'ın ayetleriyle onları tevhide, onları davete, onları la ilahe illallah'a çağırmalıdırlar. Şimdi Onlara Allah'ın ayetleri okunuyor. Bakalım mazeretleri neymiş, bakalım delilleri neymiş, ne getirecekler, yani ne diyecekler, vahiy karşısında ne diyecekler. Aslında gökyüzüne bakın Allah subhanehu ve teala'nın otoritesini ve hakimiyetini haykırıyor. Yeryüzüne bakın Allah subhanehu ve teala'nın otoritesini ve hakimiyetini haykırıyor. İnsan kendi nefsine baksa insanın kendi yaratılışı bile... Veya bir hayvan efelaya nazaruna ile ibli bir hayvan yaratılışı bile insana Allah'ın vahyinı hatırlatırken bakın ne diyorlar eyul fariqayn fehayrun maqaman ve ahsan nadiyye eyul iki fırka olunmuş bir defa Mekke toplumunda Mekke döneminde insanlar iki fırka olmuştur. Fırkalardan bir tanesi vahyin karşısında teslimiyet gösteren fırka Diğeri ise vahyin karşısında mazeretler üreten, itirazlar getiren, vahye teslim olmamak için elinden geleni yapan bir fırkadır. Hayrun makamın kimin makamı doğru, kimin makamı hayırlı, kimin makamı güzel ve ahsenu nediyya, meclisi, oturumu, şatafatlı durumu, mali durumu, kimin daha güzelse, getirdikleri delili görüyor musunuz ne kadar zayıf? Getirdikleri delili görüyor musunuz? Ne kadar güçsüz, ne kadar kuvvetsiz bir delil. Yani bir tarafta hakkı, ait, hakkı aykıran apaçık ayetler var. Ayetler. ayetuna beyinat, Apaçık ayetler. Tertemiz ayetler. Hakkı gösteren kesin hüccetler var. Getirdikleri delillere bak. Biz sizden makamımız daha iyi. Mevkimiz daha iyi. Konumumuz çok daha iyi. Bizim sizden konumumuz çok daha güzel. Ve Meclislerimiz, Nediye, hani Darun Nedve diyoruz ya arkadaşlar, Darun Nedve, Nediye bu toplan, yani parlamentomuz, bizim oturduğumuz konaklar, bizim toplantı salonlarımız hangimiz daha iyiyse demek ki o hak, haklılık gerekçesi olarak hemen dünyayı gösteriyorlar. Burada arkadaşlar Seyit Kutub'un e, müthiş bir tefsir var, onu okumak istiyorum. Bakın bu da Seyit Kutub'un çok eski bir. Fizilal Kur'an'ın bambaşka bir baskısı, dünya yayınları şu an 1 Ocak 1991'de basılmış. 1 Ocak 1991'de basılmış bambaşka bir tercümeydi. Bu tercümeden okuyayım ben size. Çok güzel bir tefsir yapmış. Diyor ki bir tarafta sosyetik davetler, muhteşem toplantılar, yozlaşma dönemlerinde seçkin ve şımarıkların geçerli saydıkları Çeşitli değerler at koşturuyor. Yani yozlaşma döneminde insanlar hak ile batıl arasında ölçüyü neye bağlıyorlar? Ee, geç, çeşitli değerlere bağlıyorlar. Kimin parası çoksa hak ehli odur. Kimin adamı çoksa hak ehli odur. Kimin sesi daha çok çıkıyorsa hak ehli odur. Kimin maddi ve maddi gücü daha güçlüyse hak ehli odur. Karşı tarafta mütevazi görünüşlü toplantılar yoksul sofraları göze çarpıyor. Bu, bu toplantılarda var olan Bol bulunan tek şey iman. Bir tarafta dünya var, diğer tarafta iman var. Bir tarafta Allah'ın apaçık ayetleri var. Bir tarafta insanoğlunun nefsi, hevası ve hevesi var. Sadece iman var, başka bir şey yok. Süs yok, gösteriş yok, cazibe yok, ihtişam yok, görkem yok. Bu iki kutup şu yeryüzünde karşı karşıya geliyorlar, yan yana duruyorlar. Bir tarafta iman var. Bir tarafta ise dünya var Bir tarafta imanı tercih etmiş tevhidi tercih etmiş La ilahe illallah tercih etmiş Bunun haricinde hiçbir şeye Değer vermeyen bir topluluk var Bir tarafta ise değer yargısı Dünya olan Değer yargısı dünyanın içindekiler olan Değer yargısı şatavat olan Değer yargısı göstergi, gösteriş olan bir topluluk var Birinci grup Bütün ayartıcı Baştan çıkarıcı silahlarını kuşanarak Ortaya çıkıyor servetini Güzelliğini, saltanatını, itibarını, gerçekleştirdiği çıkarlarını, cebini şişiren vurgunlarını, eğlencelerini, lüks yaşantısını ortaya koyuyor. Biz hak ehliyiz diyor. Bizim lüks yaşantımız hak ehli olmamızın göstergesidir. Bizim maddi refahımız hak ehli olmamızın göstergesidir. Ne kadar çok şey çağrıştırıyor değil mi bu ifadeler? Bu ifadeleri bir düşünün arkadaşlar, bir düşünün inşallah. Bu ifadeler ne kadar çok şey çağrıştırıyor. Biz biraz sonra değineceğim. Biz bugün bunları görüyoruz. Mala ve eğlenceli hayata dudak büker. Mevki ile saltanatla ee, ha, yaşantısını ortaya koyuyor pardon. Karşı kutup ise yani müminler yoksuldur. Alçak gönüllüdür. Bu şekilde meydana çıkıyor. Mala ve eğlenceli hayata dudak büker. Mevki ile saltanatla alay eder. İnsanları tarafına çağırır. Bunu gerçekleştirmek istediği bir haz uğruna ne yoluna koymayı dilediği çıkarlar uğruna yapar. Bunu Pardon ne gerçekleştirmek istedi yani bunu ne hevesi için ne de çıkar için yapar. Bir egemenliğin yakınlığını kazanmak bir yetkiliye sırtını sıvazlatmak amacıyla yapmaz. Yani insanlara bir şeyleri çağırırken dünyasına dünya katmak için maddiyatına maddiyat katmak için egemenliğine egemenliğine katmak için birilerine yaranmak için bunu yapmaz. Bu çağrıyı inancı adına yapar tevhid adına yapar mücadelesi gösterişten yoksundur. Her türlü çekicilikten arıdır. Yüce Allah'tan başka hiç kimsenin beğenisine önem vermez. Sadece ama sadece Allah beğensin. Sadece ve sadece Allah razı olsun. Sadece ve sadece Allah hoşnut olsun. Sadece buna bakıyor. Dahası var. Bu inancı insanlara tanıtırken sıkıntı çeker, ter döker, dövüş göze çarpışır, hakaretlere uğrar. Bu dünyanın hiçbir varlığı, hiçbir değeri bu mücahitlere ödül olaya ödül olaya layık değildir. Onların tek ödülü yüce Allah'ın yakınlığını kazanmaktır. Asıl ödüllerini eksiksiz biçimde son hesaplaşma gününde alacaklardır diyor ve devam ediyor. Çok güzel, müthiş bir tefsir yapmış. Bu 70. ayetin tefsirini Seyyid Kutup'tan okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Demek ki demek ki müşrikler vahhin karşısında hakkın karşısında delille değil. Hakkın karşısında Burhanla değil. Sadece ne ile kendi bozuk istidlalleriyle karşı karşıya geliyorlar. Biz bunu hep görüyoruz arkadaşlar. Bunu her zaman görüyoruz. İşte bugün Batı dünyasında görüyoruz. Adamlar diyorlar ki, işte kim daha hak? İslam dünyasının durumuna bakın. Sefalet var, perişanlık var, ahlaki çöküntülük var, her türlü bozukluk var. Batı dünyasına bakın, ekonomik olarak. Refah içerisinde, sosyal konumu oldukça düzgün, yaşam şartları oldukça iyi, çocuklarına çok güzel gelecek hazırlamışlar. Bilimde, sanatta üstünler. Kim daha haklı? Bir taraftan batı bunu bizzat kendisi dile getirirken diğer taraftan görüyorsunuz, diğer taraftan bakıyorsunuz. Batı sevdaları, içimizdeki sekülerler, İslam'a işte Müslümanların şu anki haline bakın, Müslümanların şu anki durumuna bakın, Müslümanların şu anki... Vasfına bakın hangisi daha doğru yani onlar mı doğru yolda eğer dinleri eğer dinleri hak olsaydı dünyada egemenlik onlar ne olurdu? Eğer dinleri hak olsaydı ekonomik güçleri iyi olurdu. Eğer Allah bunlarla beraber olsaydı bunlar böyle sefalette işkencede perişan bir halde olmazlardı. Mesela bunu çok iyi görürsünüz. Sosyal medyaya girin bir Müslüman vardır Müslüman bir kadın vardır peçelidir. Ona karşı bakış açısına bakın. Böyle sosyetik giyinmiş yarı çıplak bir kadın vardır. Ona karşı bakış açısına bakın. E, i̇nsanların daha yüzlerinden işte batıl bu hak bu. Yani tamamen zahir tamamen dış görünüş itibariyle e, bir değerlendirme vardır. Arkadaşlar unutmayın müşriklerin değer yargısı bozuktur. İslam sadece tevhid düzeltmek için değil değer yargılarını düzeltmek için de gelmiştir. Kur'an'a göre bir değer yargısı vardır. Bir de insanların kendi zihinlerine göre bir değer yargısı vardır. Bir değer yargısı vardır. Kur'an'a göre değer yargısı imandadır, tevhiddedir, takvadadır. Dünya ve içindekinlere göre yani müşriklere göre, cahiliye göre değer yargısı dünyevi ahkamdadır. Yani dünyevi güçtedir, dünyevi egemenliktedir, dünyevi menfaattedir, dünyevi saltanattadır. Tamamen neye göre, yani tamamen neye göre belirlenmiştir hak ile batın ölçüsü? Dünyaya göre belirlenmiştir. Evet burayı bitirdik inşallah. Buna benzer ayetler var. Onları da okuyayım ben size. Ve ma ersalna fi qaryatin min nezirin illa qala mutrafuha. Burası önemli. Buraya da değineceğiz. Ayeti okuyalım. İnna bima ürsiltun bihi kafirun. Biz onlara ne zaman bir elçi göndersek oranın liderleri oranın önde gelenleri dikkat burası. Dediler ki biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz. Ve kalu dediler ki nahnu ekstır emvalen u Biz mal bakımından da evlat bakımından da sayı bakımından da sizden daha çoğuz. Ve ma nahnu Biz azap göreceğimizi de zannetmiyoruz. Bu Sebe Suresi'nin 34 35'iydi. Kur'an ayetlerinin birbirleriyle nasıl tamamladığını görülmesi açısından okuyorum bunu. Keff suresinde var. Hani bahçe sahipleri var bir tarafta e, mümin bir bahçe sahibi, bir tarafta kafir bir bahçe sahibi var. Diyor ki ve kana lahu samurun. "Fekal sahibihi arkadaşına dedi ki: "Ana ekseru minka benim evladım çok ben mal bakımından senden daha üstünüm dedi. Bakın arkadaşlar hüccetin karşısında hüccet yok. Delilin karşısında delil yok. Delilin karşısında delil yok. Ee, doğruluk bir, bir taraf doğruluğunu ispat etmek için bir deliller getiriyor. Bunun karşısında bunun karşısında diğer taraf sadece nefsi ve hevai bir şeyler söyleme gayret içerisine giriyor. Bunu mesela nerede de duyu, nerede duruyoruz? Müşriklerin bu ayette geçen bu ayette geçen müşriklerin biz evlat bakımından sizden daha üstünüz, makam bakımından daha üstünüz, meclis bakımından daha üstünüz. Bu veya buna itirazlarını mesela nerede görüyorsunuz? Adam diyor ki çocuk sen daha ne biliyorsun? Senin okuduğun hala namaz kılınmaz. Sen daha düzgün bir şekilde Kur'an okuyamıyorsun. Sen tecrüt ilmi aldın mı? Sen sarf nahiv ilmini biliyor musun? Mesela birisi bana demişti, benim hocam seni ilimle döver demişti. Yine bir başka birisi benim okuduğum kitapların ismini bile sen bilmezsin demişti. Bakın, hakkın karşısına neyi delil getiriyorlar? Hakkın karşısına getirdikleri delil bambaşka bir şey. Ya o ben diyorum ki Allah'ın diliyle hükmetmeyenler hakim kafirdir. Adam diyor ki benim hocam daha iyi biliyor. Ben diyorum ki Allah'ın vahyine teslimiyet şarttır. Kim Allah'ın vahyinden yüz çevirirse işte onlar zalim, fasık ve de diyorum. Adam ben senden daha iyi Arapça biliyorum diyor. Ben diyorum ki Allah subhane kitabını hükmedilsin diye indirmiştir. Ona onunla hükmedeceksin. Ona muhakeme olacaksın. Adam diyor ki ben senden daha iyi usul fıkıh bilirim. Sen varakatın metnini ezber misin? Sen usulü hadis dersi aldın mı? Sen kaç yıl ilim tahsil ettin? Senin hocayın adı ne? Bakın aynı itirazlar. Sonuçta İslam'a Aynı İslam'dır şirk aynı şirktir. Müslümanlar aynı tavır gösterirler vahyin karşısında cahili ehli ise vahyin karşısında gösterdikleri tavır hep aynıdır nedir hep böyle itiraz hep böyle hüccetin karşısında hüccet değil delilin karşısında delil değil sadece aşağılama. Sadece ne bileyim küçük görme, hor görme, hakir görme. O günün müşrikleri mal olarak hakir görüyorlardı. Taraftar olarak hakir görüyorlardı. İşte bugünün müşrikleri ilim olarak diplomanlerde nerede, icazetin var mı gibi diye ne yapıyorlar? Hakir görüyorlar. Evet. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Burayı e, üzerine durmamız lazım. Meneci açıdan durmamız lazım. İslami hareket arkadaşlar, İslami hareket bir tarafta Allah'ın vahyine şahitli eden bir avuç topluluk vardır. Diğer tarafta cahiliye ehlinin tamamı yoktur. Yani mesela bin kişilik bir köye bir peygamber geldiğini düşünün. Bin kişilik bir köye bir peygamber bir davetçi geldiğini düşünün. Davetçi davetine e, tebliğ etmeye başladı. Etrafında bedel ve gariben hadisi gereği garipler toplandı. Güçsüzler toplandı. Zayıflar toplandı. Sekiz on kişi yirmi kişi oldular. Karşılarında dokuz yüz seksen kişi yoktur. Karşılarında 980 kişi vardır. Karşılarında mele sınıfı vardır. Karşılarında yöneticiler vardır. Karşılarında idareciler vardır. Ve halk bu savaşı seyrediyordur. Ortada bir tevhid ve şirk mücadelesi vardır. Ortada bir la ilahe illallah ile şirk mücadelesi, küfür mücadelesi vardır. İslam ile cahiliyenin savaşı vardır. Ama bu savaş... Tevhid ile şirk ehlinin tamamı arasında cereyan etmiyor. Bakın ayetlere bakın. Biz bir peygamberi gönderdik kavmine. Kavmine dedik ya kavmi i'budullaha ma lekum min ilahine gayru. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur dedi. Mele sınıfı, onların içerisinden ileri gelenler, mütref takımı, o şımarık takım, o ileri gelenler dediler ki demek ki İslami hareket, İslami hareket, İslami hareket direkt toplumun hakim otoriter sınıfıyla, direkt toplumdaki o lider kesimle, direkt toplumdaki o ön elebaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Peki bunlar itirazları niye getiriyorlar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim bu itirazları niye getiriyorlar? Şimdi itiraz için edilir? Taraftarını kaybetmemek içindir. Siz hak olduğunuzu biliyorsanız, birisi sizin batıl olduğunuzu dair bir şeyler söyledi. Doğru ve yanlış Niçin cevap verirsiniz. Cevap vermenizin sebebi şudur. Kendi itibarınızı kaybetmemektir. İşte Mekkeli müşriklerin vahiy karşısında getirdikleri, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısında getirdikleri itirazların asıl sebebi ona inandıkları için değildir. Kendileri getirdikleri itiraza inanmıyorlar. Yani hakkın ölçüsü kişinin mali refahı olabilir mi? Hakkın ölçüsü kişinin sayısal çoğunluğu olabilir mi? Hakkın ölçüsü kişinin çok taraftar olmasına, güzel evlerde oturmasına, dünyada refah içinde yaşamasına olabilir mi? Hakkın böyle bir ölçüsü olmaz ki. Peki burada onlar hakkı bu şekilde değerlendirmelerinin sebebine, Bunun sebebi belli arkadaşlar. Onlar kendi tebalarını kaybetmekten kurttukları için çünkü tebaları bu meseleye bakıyorlar. Bir tarafta bir iddia var. Diğer tarafı bu iddiayı reddedenler var. Hak ehli hangisi ise tercih edecekler belki. İşte bunlar bu taraf, bu taraf Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin getirmiş olduğu itirazların tamamı da bu vardır. Mesela diyorlar ki ma lehazer rasul. Bu ne biçim bir rasul? Yekulü ta'am ve hemşine fil esvak. E, ve, hemşi, ve hemşi fil esvak. E, yemek yiyor, yiyip içiyor. Halbuki kendileri İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyorlardı. Risalet müessesesini biliyorlar. Bilmiyorlarsa gidip e, ehli kitaba sorabilirler. E, yani Resul zaten yemek yer, içimizde dolaşır. Resul çarşıya pazara çıkar. Bu bilinen bir gerçektir. Bu bilinen bir gerçektir. Ama bu gerçeğe ters düz etmelerin tek bir sebebi vardır. İşte bunun sebebi de onların tebaalarını kaybetmemeleridir. Evet bu ayete dair şunu da söyleyelim. Allah subhanahu arkadaşlar burada şöyle bir şey daha var. Bakın onlar bir şeyler söylüyorlar. Allah cevap veriyor. Onlar bir şey söylüyor Allah cevap veriyor Onlar bir şey söylüyor Allah cevap veriyor Ne, ne anlıyorsunuz buradan Bu dava Allah'ın davasıdır Sen sadece bir elçisin Bu davanın sahibi Allah subhane ve teala'dır Allah subhane ve teala onların getirdikleri bütün Şüphelere Onların bütün karşı koyuşlarına birebir bir cevap vermekte Yani senin arkanda yer almaktadır Sen onun vekilisin Sen onun tebliğcisin Sen onun sadece bir vekilsin Sadece onun vahyini iletensin Allah subhane ve teala senin vekil olarak göndermiş Rasul olarak göndermiş Sen Allah'ın ayetlerini tebliğ eden bir vekil olduğun için Bir vekil olduğun için e, Hiç endişe etme Allah subhane ve teala devamlı seninle beraber Biraz sonra da söyleyeceğiz Bu veya buna benzer ayetlerde Her zaman müminin kalbinde sebat Müminin kalbine bir e, Güç ve kuvvet kazandıran ayetlerdendir diyoruz Evet Vakam ahlakna kablöhümün karnın, hüm ahsan esathe variya. Kendilerinin önce nice karn. Yani nice yüzyıllar içerisinde yaşamış topluluklar, nice güçlü topluluklar, yüzyıllarca yaşamış, yüzyıllarca hüküm sürmüş, yüzyıllarca e, hakimiyet sürmüş topluluklar vardır. Hüm ahsan Onlar gösteriş bakımından. Onlar mal bakımından onlar mülk bakımından çok daha güçlüydü. Pers İmparatorluğu açın internete bir bakın ben bunları inceledim. Yani öyle güçlü topluklar gelmiş ki bugün Türkiye Cumhuriyeti bugün Sovyetler Birliği ya da bugünün batısı ya da bugünün Amerikası o güçlü uygarlıkların yanında güçlü medeniyetlerin yanında güçlü imparatorlukların yanında hiçbir şey kalmıyor hiçbir şey yok. Yani bir Bizans yıllarca. Yüzyıllarca hüküm süren bir Pers imparatorluğu yıllarca yüzyıllarca hüküm süren büyük imparatorluklardır. Bakın varlar mı hiçbiri yoklar. Onların malı da çoktu onların adamı da çoktu ama Allah subhanahu teala hepsini yerle bir etti. Ee, burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum arkadaşlar. Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Allah subhanahu ve teala müşriklerin itirazlarına cevap veriyor. Daha önce bunu söylemiştik onlar bir şey söylüyor Allah ve teala cevap veriyor. Müşriklerin itirazlarına cevap vermek, onların tevhidi, davayı sulandırmaları karşısına cevap vermek nebevi bir menheçtir demiştik bu bir. İkincisi burada dikkatinizi çekmek istediğim hadise şudur. Allah subhanehu ve teala tarih deliliyle onlara delil veriyor. Bakın tarih çok güçlü bir delildir. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Tarih şahittir ki diye tercüme ediyorum ben bunu. Allah subhane ve Teala tarihi şahit olarak gösteriyor. Zamanı şahit olarak gösteriyor. Arkadaşlar hakkın ve batılın açığa çıkması noktasında tarih en güzel şahittir. Tarih en güzel şahittir. Ee, mesela bugün ne diyorlar? İşte bizim medeniyetimiz daha güçlü. O zaman bir, biz hak ehliyiz. E, git bin yıl gereği İslam medeniyeti çok daha güçlüydü. Dünyanın neredeyse üçte birine kutluyor. Hüküm sürüyordu. Demek ki bundan bin yıl önce de veya 708 yıl önce veya 600 yıl önce de İslam medeniyeti haklıydı. Böyle bir haklılık var mı? Böyle bir haklılık yok. Unutmayın arkadaşlar. Tarihi çok iyi öğrenin. Ben size nasihat ediyorum. Yani ayırın bir kenara yazın bunu. İlim tahsil ediyorsanız her şekilde e, İslam tarihini ve dünya tarihini çok iyi öğrenin. Tarih çok güzel bir delildir. Mesela Allah subhanehu ve teala onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı diye hep tarihten delil getirmiştir. Tarih hak ile batılı, doğru ile yanlışı ortaya koyan en güzel delillerden bir tanesidir. Vekem ehleknâ qabluhum min qarnin hum ahsanu etâseten ve Onlar dediler ki şöyle şöyle. Allah ve Teala hemen cevabını verdi. Allah ve Teala hemen cevabını verdi. Evet. Devam ediyoruz. 75. ayet zannedersem kul men kane fi Felim Lahur rahhmanda. Hatta izar Alğmaadun, İ ve İa burada müthiş bir tehdit var. İmmel Aza ve İ sağ ya dünyadarezzilü söyleyacaklar ya da kıyamet gününde Fesemun menŞrummekkanın ve Aucunda işte ogümülecekler. Kimin mekanı şer içerisinde kimin mekanı çok kötü, kimin orduları tarafları çok az işte onu o zaman bilecekler. Arkadaşlar bu veya buna benzer ayetlerde, Şimdi önce şunu söyleyelim daha önce de birkaç kere söyledim Allah subhanehu ve teala Mekke döneminde Allah subhanehu ve teala Mekke döneminde müminleri ciddi anlamda bir eğitime tabi tutmaktadır. Davayı anlatabilmeleri için, davayı güçlü bir şekilde sunabilmeleri için bir taraftan da ayetler vasıtasıyla müminler eğitilmektedir. İşte bu eğitim metotlarından bir tanesi de davaya olan inancın artırılması, davaya olan güvenin artırılması, müminlerin davaya olan azimlerin artırılmasıdır. İşte bundan dolayı Allahü subhanehu ve teala hep, hep geleceğe haber vermektedir. Bakın bir de burada şu vardır arkadaşlar. Müslüman'ın bakış açısına bakın. Kafirlerin bakış açısına bakın. Burası çok önemli. İyi dinleyin inşallah. Müslüman bakış açısını 50 yılla, 20 yılla, 5-10 yılla ya da bulunduğu zamanla değerlendirmez. Müslüman'ın bakış açısı geçmişten başlar gelecek yani ahirete kadar devam eder. Bakın ne kadar kuşatıcı bir bakış açısı değil mi? Dikkat edin bakın. Şimdi iyi dikkat edin. Allah subhane ve teala 74. ayette geçmişten delil getirdi. Yetmiş dur biraz da öne gidelim inşallah iyi anlaşılsın burası. Burası iyi anlaşılsın. Onlar haklılık gerekçesi olarak, haklılık gerekçesi olarak içindeki bulundukları hali delil getirdiler. İçinde bulundukları hal. Beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık bir hali delil getirdiler. Allah subhane ve teala onlara ve ehlek ehlekna qablehum. Önceden delil getirdi. Bitmedi. Feseyayıf hatta izararı Almayu adun ve gelecekten delil getirdi. Müslümanın bakış açısını görüyor musunuz? Geçmişten başlayan. Dünya hayatıyla devam eden dünya hayatıyla sınırlı kalmayan, ahiret hayatında kapsayan bir bakış açısına Müslüman sahiptir. Müslüman hiçbir zaman olayları anlık değerlendirmez. Müslüman olayları hiçbir zaman anlık değerlendirmez. Müslüman bir olayı ele aldığı zaman geçmişten başlar, ulaşabildiği kadar geriye gider, olayı oradan alır, olaya bakış açısı oradan başlar, olayı ana getirir, ana göre olayı değerlendirir, dünyanın sonuna kadar gider, orada kalmaz bir de ahiret hayatına. İmmel Azabe dünyanın sonu, dünya hayatının ilerisi ve immel sâ'a o da kıyamet günüdür. İşte Müslümanın bakış açısı bu şekilde, bu şekilde geniştir arkadaşlar. Bakış açınızı hiçbir zaman sınırlandırmayın. Bakış açınızı hiçbir zaman belli bir tarih dilimiyle, belli bir zaman dilimiyle, belli bir tarih aralığı aralığıyla ne yapmayın, sınırlandırmayın arkadaşlar. Müslüman olaylara olabildiğince geniş perspektiften, Müslüman olaylara olabildiğince geniş bir pencereden bakandır. Evet. Allah subhanahu ve sellem bakın ne kadar güzele yetiyor değil mi? Kul de ki men kene fid dalale kim dalalette ise fel yemdut lehur rehmânu meddâ Alimler demişler ki e, emir e, lafız emirdir ama manen ihbar vardır haber vardır Kim dalalette ise iki mana vermişler buraya kim dalalette ise Allah onun süresini uzatabildiği kadar uzatacaktır ya da beddua manasında Allah dalaletli olanın dalaleti içinde uzatabildiği kadar süresini uzatsın beddua makamında demişler Burada bir incelik söyleyeyim ben size Bakalım bir ee, Kur'an-ı Kerim'de dalalet kelimesi hep fi harfi cedi ile kullanılmıştır Hidayet kelimesi Ve yezidullahu lezîn dede Burada var mı yok? Hidayet kelimesi ise hep ala harfi cel ile kullanılmıştır. Ala harfi ceri isti'la, yücelmek, yükselmek, irtifa bildirirken fi zarf, mekan veya zaman zarfı bildirir. Burada mekan olarak da düşünseniz yani onun içerisinde onun içine batmış. Ala, ala huden, hidayetle yücelmiş, hidayetle yükselmiş. Fi dalale, fi dalale veya dalaletin içine girmiş, onun içerisinde batmış. Bakın ne kadar. Bakın ayetlere ben baktım yani hidayet kavramı hep ala harfi cel ile kullanılırken dalalet kavramı hep fi harfi cel ile kullanılmıştır. Yani hidayet insanı yükselten, yücelten, irtifa kazandıran bir şey iken dalalet bir bataklığın içerisinde bir çırpınışlı gösteren bir haldir. قُلْ مَنْ كَنَفِ الدَّلَالَهُ فَلْيَمْدُتْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّاۜ Allah subhanahu ve teala hemen cevabını veriyor. Ve diyor ki kim hidayette dalalette ise Allah subhanahu onun dalaletinde olduğu süreyi uzattıkça uzatsın buna ne diyoruz buna imhal diyoruz arkadaşlar mühlet vermek diyoruz mühlet vermek Allah'ın sünnetlerinden bir sünnetidir Allah ihmal eder zalime mühlet verir zalime mühlet verir bu mühlet bu mühlet burası önemli bizim nefsimizle ilgili de önemli ee, buradan biraz sonuç çıkartacağız Önce konuyla ilgili kısım söyleyeyim ben Zalimlerin Belirli bir dönemde Belirli bir dönemde Egemenliklerini kurması Şaşalı bir hayat sürmeleri Zenginlik ve refah içinde yaşamaları Mutlu ve mesutmuş gibi görünmeleri Hiçbir zaman Ne kendilerini aldatsın ne de müminleri aldatsın Çünkü Allah subhanehu ve teala mühlet verendir Allah subhanehu ve teala Belki tövbe ederler diye mühlet veriyor Belki ibretlik olsunlar diye mühlet veriyor veya belki de azapları arttıkça artsın diye mühlet veriyor. Biz Allah'ın hikmetini bilmeyiz. Unutmayın zulmün, zulmün bitmemesi, zulmün devam ettikçe devam etmesi Allah'ın sünnetlerinden bir tanesidir. Siz zulüm devam ettikçe devam ediyorsa sakın hayal kırıklığına uğramayın. Siz zulüm gün geçtikçe artarak devam ediyorsa sakın pes etmeyin sakın yese düşmeyin bu Allah'ın derece derece adım adım adım adım onlara azaba yaklaştırmasından dolayı olabilir. Allah subhanehu ve teala buyuruyor وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Kafirler onları imhal etmemiz yani onlara süre vermemizi kendi aleyhlerinde bir hayır zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ Biz onların günahları daha da çok artsınlar, artsın diye onları ne yapıyoruz? Mühlet verdikçe mühlet veriyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle zalimler, iki şeyi unutmayacaksınız burada arkadaşlar. Zalimlere verilen mühlet, bir sizi ese düşürmesin. İki, zalimlere verilen mühlet, onları sanki başarılı onlar, hak ehli onlar, onlar güçlü çıkıyorlar, onlar hak ehlidir. Hayır hayır bu zannedilmesin. Zalimlere verilen mühlet sadece ama sadece Allah'ın bir hikmeti gereğidir. Evet. Ayette diyor ki imme's saate ve imme'l saate ve azabe. İmme'l saate. Ya azap burada yine psikolojik bir eğitim var. Allah subhane ve teala zalimlerin sonunun dünnevi bir rezalet, dünnevi bir rüsvaylık, müminlerin eliyle yeri geçirilme olacağını burada işaret ediyor. Ya dünyada onlar azap uğrayacaklar, ya dünyada yerle bir olacaklar, ya dünyada yok olup gidecekler ya da ahirette yok olup gidecekler. Evet. Başka ne not almışız bakıyorum ben. Fısıa alamana, onlar bilecekler. Manhuşaşır mekanen, onlardan hani demişlerdi ya bu üstteki 70. 73. ayette cevaptır. Bakın onlar diyorlarlardı ki ve izel tuta aleyh menayetuna beyentin galillezne kafarul izem ey fariqan khayrun maqaman. Kimin makamı daha güzel? Allah Teala cevap veriyor. Şerrum mekanin. Mekanı daha şerli, daha kötü olan kimin daha kötü olduğunu siz bileceksiniz. Ve diyorlar va ahsen ya? Kimin meclisi, kimin taraftarı daha çok? Ve edafü cunda kimin orduları daha zayıf işte onlar bilecekler. Allah subhane ve teala burada arkadaşlar özellikle özellikle kafirlerin sayısal bakımından, kafirlerin ordu bakımından, kafirlerin maddi güç bakımından ee, o gün geldiğinde bunların onlara hiç fayda sağlamadığını, bunların onları hiçbir zaman azaptan kurtaramayacağını, kurtarmayacağını beyan etmektedir. Kul man kana fi ddalaleti felyamdud Allah dalalette olanın burada hidayet ve dalalet kavramları üzerine duracağız. Allah subhanahu ve teala dalalette olanın Dalaletli olan dalaletini artıracaktır. Ve yezidullâhullezîne tedevhudâ. Allah hidayette olanların ise hidayetini artıracaktır. Arkadaşlar kitaplara baktığınız zaman bu konuyu okumaya çalıştığınız zaman kafanız öyle çok karışacaktır ki yani bu hidayet ve dalalet, dalalet kavramlarına bakın. Yani içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Sizin bileceğiniz şudur. Kim hidayeti isterse Allah ona hidayeti kolaylaştıracaktır. Kim hidayeti isterse Allah Subhanahu ve teala onun hidayetine hidayet ekleyecektir kim hidayeti isterse Allah subhanehu ve teala onu hidayet üzerine sabit kılacaktır kim de sapmak isterse kim de yoldan çıkmak isterse kim de azgınlık isterse kim de dalalet isterse Allah onu orada tek başına bırakacaktır bizim bileceğimiz bu yani hidayeti Allah yaratır razı olur ister ama dalaleti Allah yaratır mı yarattığından razı olur mu Allah subhanehu ve teala bir kimse hakkında dalalet dilemişse o kimsenin hidayet bulması mümkün müdür hidayet başlangıç ve Sebat bakımından ikiye ayrılır mı ayrılmaz mı Bunlara hiç girmeyin kitaplarda Kaynaklarda bununla ilgili uzun uzun Açıklamalar bulacaksınız Bunlara hiç ama hiç girmeyin Benim size söyleyeceğim Hidayeti isteyin mustaqim. Ya Rabbi bize hidayet ver Bize hidayet ver Allah'tan hidayet isteyin Hidayete arzulayın Hidayet için gerekli amelleri yapın. Hidayeti yok eden, hidayeti zedeleyen amellerden uzak durun. Allah Sübhanu ve Teala yardım edecektir. Feleme zaqul Allah kulubuh. Onlar ne zaman sapma istediler, Allah da onların kalplerini saptırdı. Allah da onların kalplerini sıkı saptırdı. Ve nuqallibu afidatahum absarahum kama lam bihi İlk seferde iman etmedikleri gibi biz onların gönüllerini ve gözlerini ne yaptık? Çevirdik hidayeti anlamasınlar. Hidayet onlara yani hidayet dalalette kalsınlar diye Dalalette kalsınlar diye Allah subhanahu biz onları çevirdik diyor ee, Peki insan hidayeti istediği halde Allah onun için dalalet istersen ne olur bilmiyoruz Bu bizi de ilgilendirmiyor Bu tip kelama bu tip kelami tartışmalarda hiç ama hiç girmeye gerek yok Benim size tavsiyem ben bir müslüman olarak bir müslüman olarak hidayet isteyeceğim Hidayet için mücadele edeceğim, hidayet için uğraşacağım, hidayet için gayret edeceğim. Sonuçta Rabbim ne diler? Rabbim benim hidayetimi dileyecek. Benim hidayetimi ne yapacaktır? Artıracaktır." Evet. Burada bir diğer nokta: "Ve izidullahu'llezîne ehtedû huda ve'l-bâkiyâtu's-sâlihât rabbike." Salih ameller, Baki olan salih ameller Rabbinin katında daha hayırlıdır. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Sevap bakımından daha hayırdır. وَخَيْرٌ مَرَدَّ Ona neticesi dönmesi açısından daha hayırdır diyor. Mümin şunu bilir ki ne iş yaparsa yapsın Rabbi rızası için. Ne iş yaparsa yapsın mutlaka ama mutlaka bunun karşını Rabbi tarafından alacaktır bu bir. İkincisi عِنْدَ Rabbike Müminin değer ölçüsü عِنْدَ Rabbik Rabbinin katındadır. Ben bir amel yapacağım. Diyorlar ki bana kandırılıyorsun olsun olsun bu yaptığım amel Rabbimin katında Rabbimin razı olacağı bir amel mi evet o zaman ben ne yaparım ben bir amel yapıyorum ama sen bunu yaptığın zaman şöyle şöyle olur böyle böyle olur bu amelden Rabbim razı mı razı o zaman ben bunu yaparım niçin yapmayayım ki inda rabbik bakın mümin için asıl olan Rabbinin katındakidir Mümin için asıl olan nedir? Rabbinin katında olandır. Mümin Rabbinin katında olana değer verir. Mümin Rabbinin katında olanı önemser. Rabbinin katında sevap bakımından hayırlı olan, sonuç bakımından hayırlı olan, tesir ve netice bakımından hayırlı olan neyse ona sımsıkı yapışır. Evet. Ve yezîdullâhüllezî nehde devhudâ. Saatime bakıyorum bir taraftan. Fazla uzamasın inşallah. Ve يزيد الله الذين Allah iman edenlerin hidayette olanların hidayetini artıracaktır. Vel baqiyatu s-salihat hayrun 'ind rabbike sevaben. Baki amellerin ecri mutlak ama mutlak sana dönecek ve hayrun merad da sana dönecek. Men amila salihan felnefsi. Kim salih bir amel işlerse kendi nefsi için işler. Ve men asafe kim de kötülük işlerse kendi nefsi için işleyecektir. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar kalsın. İki veya üç, iki veya üç dersimiz kaldı. Son sayfaya, son bir buçuk sayfaya geldik. Meryem suresinin son bir buçuk sayfaya geldik. Önümüzdeki hafta Meryem suresi yayınlanmayacak. Ondan sonraki hafta yayınlanacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle Haziran ayının ortasında Meryem suresinin tefsini bitireceğiz peki. Ve akıl darguana in alhamdulillah rabbil alamin.